Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet TV.com adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila e Fıkıh Kul üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bize de sorularınızı gönderebilirsiniz ve daha önce yapmış olduğumuz programlarımıza sitelerimiz üzerinden takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Teşekkür Rabbim ederim. Rabbim iyilikler versin inşallah. Zümrünüze inşallah. Amin. İlk sorumuz hocam. Dükkanımda gelen müşterilerin içine para atması için bir derneğin sadaka kumbarası vardı ve bu kumbara çalındı. İçinde ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu bana bir sorumluluk yükler mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah <gülüyor> ve salatu vesselamu aleyha ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Şimdi e, öncelikli olarak tabii ki e, bu sadaka kutusu diye veya sadaka kumbarası diye tabir ettiğimiz o kutuya parayı atan kimseler e, aslında ne yapmış oluyorlar? E, fıkı olarak bu konuyu e, bir açmamıza ihtiyaç vardır. Hı -hı. Çünkü verilecek olan cevap buna göre şekillenecektir. Şöyle ki, ee, sizin bir kurumunuz var e, veya bir yeriniz var, bir işletmeniz var. Ben de geliyorum, bakıyorum ki bir sadaka kutusu var, ee, üzerinde bazı yazılar da yazıyor. Veya siz bana diyorsunuz ki, falan dernekte işte talebi okutuluyor, şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Onlara yardım için bunu buraya koyduk diyorsunuz. Ben de o halde, ben de buraya bir yardımda bulunurum diyerek oraya belli miktar para atıyorum. Aslında bunu atmamla bir nevi size vekalet vermiş oluyorum. Yani bu parayı oraya ulaştır hmm. noktasında o parayı ise emanet etmiş oluyorum. Çünkü hayır alan siz değilsiniz, hayır alacak olan kurum odur. Siz aracısınız. Kimin aracısınız? Onların namına parayı teslim alandan daha ziyade benim namıma yani parayı verecek olan kimselerin parasını oraya yetiştirme veya oraya verme namına. Dolayısıyla bu bazda baktığımız zaman siz yani o dükkanında kutuyu bulunduran kimse bir nevi parayı oraya koyan kimselerin vekili konumunda olacağı için o zaman emin olacak. Yani muhafaza altına almış olduğu bir meblayı taşıma noktasında muvazzaf ve bu vazifeyi yaparken de bir ücret talep etmeye. Böyle olduğu zamanda da o zaman emanet söz konusu olur ki peki emanetin başına bir sıkıntı geldiği zaman emanetçi bunu ödemekle sorumlu olur mu? Olmaz mı? Eğer emanetçi bu emaneti muhafazaya yönelik bir akit yapmış ve bundan dolayı bir ücret alıyor ise ki bunu şunun için söylüyorum bazı kurumlarda duyuyoruz yüzdelik olarak Çalışmalar yapılıyor. Evet. Yani bu her ne kadar caiz olmasa da doğru olmasa da ama meselenin en azından akit tarafından baktığımız zaman yani sanki dernek, medrese neyse kurum kişiye diyor ki burada bu para muhafaza olsun bu muhafazadan kaynaklı olarak da sana yüzde şu kadar meblağ vereceğiz dediği hmm. zaman bu aslında bir emanet konumundan çıkıyor. Bir icara aktine giriyor. Yani bir nevi sizi o muhafaza etmeye yönelik kiralamış oluyor. Böyle bir şey durumunda eğer çalınırsa veya bir şekilde kaybolursa tabii ki tazminle sorumlu olacaksınız. Niye? Çünkü burada siz aslında mahsa bir emanetçi değilsiniz. Bir nevi kiralanmış olan bir adamsınız ama tabii böyle bir işlem caiz mi diye sual edilecek olursa elbette caiz değil. Çünkü biz daha önceki programlarımızda da bu konuyu dinlendirmiştik. Yüzdelik üzerine hayır toplamak kesinlikle doğru olmayan bir şey. Hmm. Artı istismara sebebiyet veren bir şey. Yarın öbür gün o hayır veren kimselerin kendisinden bunu talep edenin verdiğinden belli bir miktar aldığını bilecek olsalar bu hem o kurum için hem camia için ciddi anlamda bir takım sıkıntılara sebebiyet verir. Çünkü insanın emin olma niyetini yani size karşı olan üstün zannını e, zayi etmiş oluyorsunuz. güveniniz sarsmış oluyor, sarsmış. Bunu söyleyenler de e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında işte zekat memurları vardı. Onlar alır falan onlara benzetme. Şöyle ifade edelim. Şey zekat memurları devletin muvazzaf kılmış olduğu memurlardır. Hı -hı. Yani devlet memurlarıdır. Devlet de vatandaşından vergi toplar artı envali zahiriye diye tabir ettiğimiz zahiri olan malların zekatını toplar. Hı -hı. Devletin vazifelerinden bir tanesi de budur. Ama devlet dediğimiz, yani devlet reisi gelip de tek tek bunu toplayacak hali yoktur. Dolayısıyla birilerini tayin eder, birilerini vazifelendirir, memur atar ve onlar bu işlemi yapar. Peki bunlar bu işi yaparken de bunlar da çoluk çocuk sahibidir. Bunların da bir maaş vardır. O yüzden devlet bunlara maaş verecektir. Hmm. Ama maaşını verirken toplamış olduğu o vergilerin bulunduğu kasadan bunlara maaş verir. Yoksa başka bir kasadan vermez. Burada kast edilen durum Hı. budur. Hani aldığı zekatlardan onlara maaş verilmez. O şekilde değil. değil. Sadece tamam. nedir? O toplanan kasa nerede toplanılıyor ise bunu yapar. Devlet bu vergiydi diye veyahut da işte zekat da alır. Belli yerlere harcama yapar. Bunun yanı sıra bu işle vazifelendirdiği kişiye de devlet otoritesi olarak bir Hı. maaş namıyla maaş belli bir miktar olarak para verir. Bunu kıyaslama yoluyla günümüzde işte ben de falan kurumun zekatını topluyorum dediğin zaman aslında kuruma zekat toplamak da caiz değildir. Artı evet. zahiri olan malların devletin toplaması ile günümüzde siz bireyden gelip de sen zekat ver, hayır ver, hasanat ver dediğimiz zaman aslında onu bir nevi hayra teşvik ediyorsun. Yani falan yerde böyle bir kurum var e sen de buraya gel işte çorbada tuzun olsun diyorsun. Ama halbuki diyorsun ki çorbada tuzun olsun ama o tuzun bir kısmı da benim olacak. Bunu birçok insan dillendirse o kişi o yardımı yapmaz zaten. Yani o zaman burada bir istismar vardır. Artı yani algı olarak da farklı bir yerlere çekilme imkanı vardır. Bu sebepten dolayı böyle bir işlem yapılması kesinlikle caiz değil. Peki nasıl olabilir? Sabit bir ücret biçilir. Dersin ki sen bizim kurumumuz için... Gidersin insanlara bizim durumumuzu anlatırsın ee, insanlardan zoraki para toplama mahiyetinde değil senin sabah şu saatte işte şu saatler arasında e, burada bir hayır kurumunun olduğunu gidersin insanlara aktarırsın buna mukabil sana ücret verilir şeklinde yapılırsa olabilir. Çünkü neticede burası ticari bir kurum olmadığı için yüzlerik üzerinden insan kiralamak istismara sebebiyet vereceği için bu kesinlikle caiz değil. Soru gerçi bu yönde değildi. Bunu özellikle evet. vurgulamadaki, vurgulamadaki gayem eğer o kumbara sahibi yani kumbarayı dükkanında tutan kimse bundan eğer bir ücret alıyorsa caiz olmamakla beraber ücret hı hı. alıyorsa o zaman onun tamamını ödemek zorundadır. Ama yok böyle bir ücreti yoktu. Ben tamamıyla bir emanetçiyim. O zaman ee, emanet O kimse yani. bana verdi bunu ben de falan yere ulaştıracağım dedim. Ee, ve gerçekten bunu yapacaktım da o kumbarayı da kendi malım gibi muhafaza ettim. Burası da önemli. Evet. Yani burada emanetçi evet ödeme sorumluluğu olmaz ama kendi malı gibi muhafaza etmesi durumunda ödeme sorumluluğu olmaz. Nasıl olsa falan derneğin kumbarasıdır. Çok da önemli değildir diyerek dükkanın içine koyması gerekirken onun içine koymazsa veyahut da işte ne bileyim tezgahın üzerinden akşamleyin alıp da e, kasaya koyması gerekirken onu kasaya koymazsa da böylesi bir durumda çalınırsa mesul olacaktır. Ama yok kendi malını nasıl muhafaza ediyorsa onu da o şekilde muhafaza ettiği halde bir şekilde zay olduğuza bu aslında emanetçidir. Emanetçi olan kimse de ödeme sorumluluğuyla mükellef değildir deriz. Evet. Ama Bazen... tabii imkanı varsa en güzel olanı e, o kişilerin e, hayrını da e, düşürmeme adına e, onu vermesini tavsiye sadedinde. Yani hmm, bu cüviyet anlamında söylemeyiz. Tabii ne kadar olduğu da belli değil ama aşağı yukarı bir tahmin e, yürütebilir o konuda. Veya bir zanlı galip hmm. yürütebilir. Ama e, hukuksal anlamda verme mecburiyeti var mıdır? Kendi malı gibi muhafaza etmiş ve bu mukabilde bir ücret almamışsa bunu ödeme sorununun olmayacağını net bir şekilde ifade edebiliriz Bazen şöyle bir durum oluyor. Bazı derneklerden mesela geliyorlar iş yerlerine. Abi işte kumaramızı bırakabilir miyiz? İşte hayır için falan e, İş yeri sahibi şunu söylüyor. Yani bırakabilirsin ama bunu koruma gibi bir imkanım yok benim. Yani dışarı çıkıyorum, içeri giriyorum. Kim geliyor, kim gidiyor belli değil. Ben kendi paramı cebimde taşıyorum. Evet. Ama ortaya para koymuyorum veya bir bilgisayar bir şey koymuyorum. Sen buraya kumbarayı koyduğun anda bunun çalınma ihtimali çok yüksek. Bunu üzerinden attığı anda yine... Ama bakın şimdi orada şöyle bir durum var. Ee, hı hı. Bu adam kumbarayı koyan kimsenin vekili midir? Değil. Kumbaraya parayı koyan kimsenin ve kilimidir. Hmm. Aslında meseleyi burada irdelemek lazım. Evet. Çünkü neticede o buraya koyuyor. Burada sen buraya bir şeyler koyduğu zaman bunu siz bize ulaştırırsınız diyor evet. karşı taraf. Diğer tarafta o kişiye aslında bir nevi vekalet vererek bunu falanca kişiye ulaştırırsın. Burada çift taraflı bir vekaletten hmm. daha ziyade aslında bir köprü vazifesi yapıyor. Evet. Dolayısıyla burada hani şöyle bir şey olabilir. Aynı söyleminizi... Dernekle alakalı değil de o yardım eden kimselerde o kumbaranın orada olduğunu görüyor. Orada hiç hareket etmeyecek. Orada hı hı. şey yapılmayacak. Benim bu konuda hiçbir dahilim yok. Oradaki üzerinde yazılı kurum neyse o kurum gelecek bunu buradan alacak. Benim evet. bir mesuliyetim yok. Dükkan içinde tabii göz göre göre bile alırsa ona müdahale ederim. Ama rastgele yani bir başkası gelip de onu aldığı zaman ben görmeyecek olsam da bu konuda benim mesuliyetim, mesuliyetim yok. Mi? Böyle bir e, algı olursa zaten bu açık bir şekilde yine emaneti Emanet devam ettirme kabiliğinden olacağı için bir sorumluluğun olmayacağını söyleyebiliriz. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da. Vaktin namazını kılan birisi. Burada, e, ikinci suale geçmeden önce ama şu da e, bence altını çizmekte Hı. fayda vardır. E, hani maalesef bu gibi durumlarda çok istismara sebebiyet veriyor. Yani herhangi biri kumbara getirebiliyor. E, siz de onun kılık kıyafetini görerek oraya kumbarayı koyuyorsunuz. Hı. Diyorsunuz ki o kurum hayırlı bir kurumdur veya medresedir veya kursdur. E, i̇şte aşevidir, şudur veya budur. E, ve birileri de gelip e, sizin kurumdur. E, Dükkanınızdan dolayı, sizin simanızdan dolayı, sizin iş hacminizden dolayı güven esası tahakkuk ediyor ve oraya belli miktarda meblalar atıyor. Burada ama e, insanların bu iyi niyetini istismara sebebiyet vermem adına dükkana her gelen bir kimse ben kumbara koyacağım dediği zaman da rastgele kabul etmek de doğru değil. Araştırmakta fayda vardır. Yani gerçekten bu ehil olan bir kimse mi? Gerçekten burada kastedilen, bahsedilen yerlere bu harcanacak mı? Yoksa e, bu kötü niyetli insanlara e, yarayacak bir işlem mi olacak? Hmm. Yani Müslüman uyanık olmalıdır, akıllı Aynen. olmalıdır. Ya bana ne neticede bir hayırdır diyerek değil de bu hayır gerçekten hayır mı? yoksa Çünkü birileri bana güvenilerek buraya neticede bir şey atacaklar ama ben o kişileri tanımıyorum. Ne yapacaklarını bilmiyorum. Böyle bir durum varsa bu da doğru bir şey değil. O yüzden birileri gelip de işte dükkanınıza şöyle kumbara koyabilelim mi diye sordukları zaman bakarız eğer bir aidiyet noktasında bir cemaate mensubiyeti varsa... Merkez aranır, böyle böyle bir kurum var, sizin bu konuda bilginiz var Hı -hı. mıdır, kimdir, bunlar gerçekten hayırla meşguller midir? Veyahut da siz gidersiniz yerini görürsünüz, yani Hı -hı. gerçekten bunlar bu işi yapıyor mu? Veya bir referans talep edersiniz. Ha, bu konuda kalbi bir kanaatiniz olursa tabii ki bunlar neticeti ümmetin hayrıyla dönecek olan işlerdir. Evet. Ama maalesef istismar da olabileceğinden dolayı bu konuda da uyanık olmakta fayda vardır diyelim Şimdi inşallah. İstanbul'un kendi dernekleri zaten belli bir sayıya ulaştı İstanbul'da kurulan dernekleri. Derneklerin sayısı ee, bir de Anadolu'dan kurulan dernekler onlar da İstanbul'a geliyor. Evet. Çünkü burada hayır daha çok işte insan insanlar da onlar da birer kumbara koyuyor. Geçen biz e, kendi dükkanımıza çıkarttık mesela 15-20 tane kumbara her masada 2-3'er tane şey vardı e, kumbara vardı. E, mecbur ayıklamak zorunda kaldık. Birinde 3 lira var birinde 50 lira var birinde 20 lira var. E, bunları nereye vereceğimiz de bilemiyorsunuz. Peki böyle bir noktada ne yapmak lazım hocam? Mesela karışık kumbaralar koymuşlar. Hepsinin içine de bir şeyler atılmış. Şimdi şöyle bir şey. E, anlattığım kadarıyla sizin ifadenizden kumbaraların kuruma aidiyeti yok. Rastgele koymuş ve kim koyduğu da belli değil diyorsunuz. Yo, üzerinde şeyler var kurumlar var ama gelip almıyorlar mesela o peki o kurumları da siz tanımıyorsunuz etmiyorsunuz rasgele evet, konum Bu doğru bir şey değil aslında evet. yani ben biraz önceki özellikle hı hı. ikinci suale geçirmeden önceki bu evet. meseleyi altını çizmemdeki gaye bu sizin yaptığınızın doğru olmadığını ifade etme hı hı. açısından bu doğru bir şey değildi. değil çünkü kim ne koyuyor hangi nereye toplanıyor bu bilinmesi lazım çünkü örnek ben sizin dükkanınıza geliyorum, sizin simanıza güveniyorum, işinize güveniyorum. Diyorum ki bunun topladığı yerde illaki hayır bir yerdir hmm. diyerek ben ona veriyorum. Oysa sen kime topladığını bile haberi de değilsin. Evet. Böylesi bir durumda bir daha yapmamak kaydıyla onlar toplanır. Yine bir hayır kurumuna Hı -hı. eğer gaye işte üzerinde yazılan... Zaten e, talebeler için toplanıyor. Talebe yazıyor, yazıyor. gibi bir ifade kullanıyorsa bir talebele iştigal eden bir kuruma onlar tevdi edilir. Ve bundan sonra tekrardan böyle bir kumbara toplamı olana olursa da burada titizlikte daha sen nesin, nereye topluyorsun ona göre bir irtibata geçireceğiniz Hı -hı. bir numara bu bağlamda bir adres vesaire alınmasında fayda vardır. Peki belli olduğu zaman mesela 4-5 kurum şu an biz mesela ayıkladık 4-5 kurumun kumbarası var bizde. Onlar dolduğu zaman hepsini o kurumlara mı vermemiz lazım? E, bir nevi değil değil çünkü vekalet vardır, Hı -hı. tayin etmiştir. Yani kişi özellikle dört taneden ben şuna veriyorum da buna vermiyorum diyebilirim. Ben Hı -hı. buna özellikle atmışsam, bunu atmamışsam bana demek istiyorum ki şuraya verdiğiniz kim namını ise ona getirin demiş oluyor. Hı -hı. Belki bu konuda hukuksal anlamda farklı şeyler söylenebilse de neticede emanette karşı tarafa verilen bir söz vardır. Hı -hı. Ben sana bu konuda tayin ettirdim demiş oluyor için onu farklı bir yere getirmek doğru olmaz. Şöyle de bir mevzu olmuştu kumbarayla alakalı. Bir derneğin kumbarası bayağı bir dolmuştu. Ee, onunla alakalı bir e, yine yardım toplayan talebe kardeşlerimize bir kardeşimiz geldi. Ee, derneği aradık. Dedi ki böyle böyle talebelerin ihtiyacı var. Bu kumbara kutusundakileri oraya verebilir miyiz diye. Abi bir sayın dedi ne kadar var işte şu kadar. Çıkarttık içindekleri. Ondan sonra biz dedi dernek olarak dedi o kardeşlerimize bunu dedi. Hayır olarak verelim dedi. Bu da ayrı bir felaket. Yani Öyle şöyle mi? ayrı bir felaket, derneğin derneğe toplanan meblada istediği gibi hayır yapma yetkisi var mı? Yani bir vakfın mütevellisinin Hı -hı. vakıf malında dilediği gibi bir tasarruf yetkisi var mı? Onu hani yani, talebelere hayır için toplandığı için diyor, o da bizim hani yardım yaptığımız işte talebeler... İşte buradaki gaye ediyor. nedir? Yani bu gibi şeylerde belki daha çok konuşulması gereken Hı -hı. şeyler var ama bu konular titiz olunması çok gereken titiz bir konu. Yani bir insanın, bir derneğin yöneticisi olması demek dernekte toplanan paralarda hür iradesiyle istediği manada tasarruf edebilir anlamı taşımaz. taşımaz. Hmm. Çünkü çok şeyler duyuyoruz. Borç vermeleri olabiliyor, ticaret yapmaları olabiliyor. Belki niyet halisane gibi. Yani hmm. biz iyi niyetle bu işi yapıyoruz. Müslüman kardeşlerimiz kalkınsın. Oysa bu bir emanettir. Emanette dikkat edilmesi gereken evet. ciddi anlamda işler vardır. Hatta Hani biz daha önceki programlarımızda tasarrufları sınırlandırmıştık. İşte üç türlü tasarruf var demiştik. E, mahsa zarar olan tasarruf, mahsa menfaat olan tasarruf, bir de zarar ve menfaat arasında gitme gelme durumunda olan tasarruf. Yani örneğin alışveriş ki menfaat de olabilir, zarar da olabilir. Bir dernek yetkisi, bir vakıf mütevellisi hayır paralarında işte hüküm sahibi olacak olan kimsenin bu gibi yani menfaat ve zarar arasında gitgel yapabilecek bir tasarrufa yetkisi kesinlikle yoktur. Massa zarar olan yani karşılıksız olarak birine bir şey verme eğer tabii toplamadaki tüzükte o yok ise böyle bir şey yapmaya yetkisi yoktur. İşte ben dernek parasını bize yardım eden kardeşlerimizden birine borç versem olur mu? El cevap olmaz. olmaz. Bu kesinlikle haddi aşmadır, gasptır, ve vebaldir ve tanımadığı insanların vebaline girmiştir. Hmm. O yüzden yani o parayla iştigal eden özellikle o kurum kim neyse bunlar bu konuda daha titiz davranmaları lazım. Kendi mallarında yapacağı tasarruflar gibi görmemek gerekir. Daha daha nazik daha hassas bunları nerelerde kullanabiliriz insanlardan bunu toplarken ne dedik söylememiz neydi kullanım alanımız nedir buna göre kendilerine bir yol çizmeleri gerekir yoksa rastgele oraya say tamam oraya ver buraya ver bunu demeye yetkin var mı? Sana böyle bir yetki verildi mi? Bunların Hı -hı. hep dikkat edilmesi gereken meselelerdir. Peki bu tip yardımlar toplandığı zaman dernekler, bunların dağıtımında o yönetimin mi? Yönetim ne gayeyle topladıysa, insanlara ne Hı -hı. gayeyle reklam yapıldıysa o gayenin dışına çıkılmaması gerekecektir. Hı -hı. Kumbaralar özellikle talebeler için mesela veya Yerine göre değişebiliyor için, bazen. Evet. E, mazlum coğrafyalardaki insanlara yardım olabiliyor. İşte cami yapımlar su, olabiliyor su, vesaire olabiliyor. Bunlar durumuna göre değişir. O yazılan şeye göre kullanmaları evet. lazım. Ona da dikkat evet. etmek lazım. Evet. Yani dükkanımıza, evimize e, kumbara aldığımızda büyük bir aslında e, sorumluluk almış oluyoruz. oluyoruz. Dikkat etmekte fayda var. Bir başka sorumuz hocam. Vaktin namazını kılan birisi vaktin namazını kılmayanlara imamlık yapabilir mi? Şimdi Hanefi mezhebine göre imam ile cemaat arasında bir uyum olması gerekir. Çünkü imamın namazı cemaatin namazı konumunda hatta böyle olduğundan dolayı imamın arkasında iktida eden cemaatin kıraat yapmaması vardır Hanefi hmm. fıkhına göre. Niye? Çünkü imamın kıraatının kendisi için bir kıraat olması. Bu Hanefi fıkhında böyle Şafi mezhebi bu konuda farklı mütalaları olsa da Hanefi mezhebine göre hüküm böyle. Dolayısıyla imam ile cemaat arasında bir uyum olmalı ya da imamın halinin cemaatin halinden daha önde, daha mukaddem daha ağır, daha kavi olması gerekir. Ki zayıfı kuvvetli üzerine bina etmek caizdir ama kuvvetli zayıf üzerine bina etmek caiz değil. Bu sebepten dolayı eğer imam efendi vaktin namazını kılıyor ise arkasındaki cemaat nafile niyetiyle ona iktida edebilir. Çünkü nafile namaz farza nispette daha ednadır, daha zayıf bir konumdadır. Ama yeter ki vakit kerat vakti yani nafile kılmaya elverişli olan bir vakit olsun. Hmm. Birden namaz mahiyet itibariyle de nafile olmaya elverişli bir namaz olsun. Örneğin İmam Efendi akşam namazını kılarken siz nafile niyetle ona iktida edecek olursanız üç rekatlı bir nafile kılmış olursunuz ki oysa üç rekatlı bir hmm. nafile namaz yoktur. Bu manada hem namaz kalıp itibariyle nafile olmaya elverişli olmalı hem de vakit nafile kılmaya elverişli olmalı. Böyle bir durumda imamın kılmış olduğu namaz ile cemaatin namazı arasında cemaatinki daha edna mertebede yani örneğimizde nafileyi farza bina etmek şeklinde olursa bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama şöyle olsa imam efendi vaktin namazını kılıyor. Ben de dünün kazasını kılsam ona iktidar bu olur mu? E, cevap olmaz. Niye? Hmm. Çünkü imam ile cemaatin kıldığı namaz mukavemet olarak aynıdır. İkisi de farzdır ama biri edadır biri kazadır. Hmm. Dolayısıyla bir uyumsuzluk söz konusu olacağı için bu namaz olmaz. Hatta hatta ikisi de kaza namazı kılsa ve ikisi de aynı namazın kazasını kılsa ama zamanları farklı olsa. Yani İmam Efendi dünün öylesini kaza ediyor. Cemaat ise iki gün öncesinin öğle vaktinin kazası niyetini iktidar edecek olursa bu da olmaz. Evet. İlla bir birliktelik olması, aynı namaz olması veyahut da hal itibariyle daha düşük olması gerekir. Hanefi mezhebine göre mesele bu kabilden ama bu soruyu şafi fıkhı açısından ele alacak olursak şafi mezhebine göre e, imamın arkasında namaz kılan kendi kıraatını yaptığı için herkes kendi fatihasını okuduğu için e, imam ile cemaat arasında bir ittihaz söz konusu değildir. Hatta, hmm. hatta e, mesela Hanefi fıkhına göre imam olan kimse henüz bulu ermemiş olan bir çocuk olsa mürahik bir çocuk olsa arkasında Blue çağına ermiş olan bir cemaatin ona iktidar etmesi caiz değilken aynı olay şafi fıkhında caiz olur. Hmm. Niye? Çünkü uyum şartı yoktur. Hatta e, imam efendi nafile bir namaz kılarken arkasında farza iktida eden bir cemaat olabilir mi? Şafi fıkhına göre bu da caiz olabilir. Ama Hanefi mezhebine göre olmaz. Niye olmaz? Çünkü imam cemaatin namazını temsil etmekte. Cemaati temsil etmekte o namazda onların yerine kayın olmaktadır. Bu sebepten dolayı zaten arkadaki cemaat kıraat yapmamaktadır. Evet. Bununla alakalı e, Ebu Hanife rahimullah'ın nispet edilen e, bir kıssa anlatılır. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'a göre cemaatin arkasında iktida eden kimsenin kıraat etmemesi, şey imamın arkasında iktidar edenin kıraat etmemesi, sükut etmesi lazımdır. Oysa farklı mezheplerde farklı görüşler var. Bu konuda İmam-ı Azam'a bir grup geliyor, mescide giriyor. Diyor ki birkaç kişi hiddetli bir şekilde gidiyor. Sen işte diyormuşsun ki cemaatin imama uyması durumunda, bu cemaatin kıraat etmesine gerek yoktur diyormuşun. Bunu neye dayanarak söylüyorsun diyerek e, meseleyi öğrenmekten daha ziyade hesap sorarcasına bir tavır sergiliyorlar. Tabi bu konuda aslında e, İmam-ı Azam Rahimullah'ın birçok e, delili var. Hem hadis-i şerif noktasında delili var e, hem de sahabe uygulamaları noktasında delili var. Ama karşı tarafların o tutumuna mukabil cevap vermede bunlar ayette, hadiste bu tarzda değil de daha fazla akli bir gerekçe olarak sunma gayetiyle onlara bir ders veriyor. Diyor ki şöyle yapalım diyor. Anladığım kadarıyla siz bu konuyu tartışmak istiyorsunuz benimle. Ama siz birden fazla kişisiniz ve ben tekim. Ben hepinize tek tek cevap verme durumum söz konusu olmaz. O yüzden siz içinizden birini tayin edin. Bu tayin edeceğiniz kişi el bilgiliniz olsun ben onunla bu konuyu konuşayım diyor. Onlar da makul görüyorlar ve işlerinden birini tayin ediyorlar. Ve diyorlar ki tamam diyorlar işte falanca kişiyle konuşabilirsin bu inni münazarayı açabilirsin. Onun üzerine bu Hanife diyor ki peki... O zatıla ben görüştüğüm zaman, konuştuğum zaman onun sözü sizin sözünüz müdür? Evet onun sözü bizim sözümüzdür. O ne diyorsa biz de aynısını söylüyoruz deyince İmam-ı Azam Rahimullah diyor ki işte ben de tam da bunu söylüyordum. İmam da herkese cemaatin sözcüsüdür. Tıpkı siz şu anda bir sözcü tayin ettiğiniz gibi. Nasıl ki o sözcünün söylemi sizi bağlıyorsa imamın da söylemi kıraatı hmm. cemaati bağlayacağı için bir daha cemaatin kıraat etmesine gerek kalmayacağını orada ifade edince tabi akli bir izah, akli bir gerekçeyle onlar orada sükut ettiğinden e, menakil kitapları bahsetmekte. Evet. Elhamdülillah. O zaman da imam olmak zormuş. Yani hocalık aslında statüsü, vasfı çok zor. Evet. bunun için güzel doldurabilmek lazım. Tabii ki çok ok gelecek. Onlara da sabretmek lazım. Evet. Bir diğer sorumuz hocam. Devlet memuru ek iş yapamaz diye genel bir madde var. Pandemi döneminde 10 gün 24 saat usulü çalışıp 30 gün evde kalıyoruz. Bu sürede çalışmak caiz midir? Şimdi meselenin resmi tarafı bir bahsi diğer. Yani o hmm. konuya biz karışamayız bir şey de diyemeyiz. Çünkü memursun, memurun bir daha vergi mükellefi olmaması gerekir, işveren olmaması gerekir, başka hı hı. yerde bir daha işçi olmaması gerekir diye resmice bir takım ifadeler olabilir. Ama ben meselenin fıkhi tarafını ele almak isterim ki zaten bize sual edilmesi de meselenin mer'i hukuk tarafı değildir de fıkhi tarafıdır. Hı. Fıkhi olarak bir insanın birinin yanında çalışır olması başka bir iş yapmasına engel midir değil midir? Bu konuda bu iş yapma yani kiralama akdinin mahiyetini incelememiz gerekir ki e, Hanefi fıkında bu konuyu ikiye ayırırlar. Ecri has ve ecraam. E, nedir ecri has ecraam? E, bir insanı siz İstihdam ediyorsunuz, çalıştırıyorsunuz ve ona bir mesai saati tayin ediyorsunuz. Diyorsunuz ki şu saatleri arasında benim yanımda duracaksın ve benim sana söylediğim işleri yapacaksın. Hı hı. Böylesi bir icara aktindeki bu icareye ecri has denir. Yani o tutulan işçiye hususi ecir denir. Bunun manası şu demektir, o kişinin bütün o menfaatini örneğin sabah 8, akşam 8 dediniz, sabah 8'den akşam 8'e kadar olan menfaatine bir nevi satın aldınız. Dolayısıyla bu kimse artık bu saatleri başka bir yerde kullanma imkanına sahip değildir. Hmm. Çünkü icara akti bir nevi menfaatin satışı kabulindendir. Ee, o menfaati yani bahsettiğimiz işte sabah 8, akşam 8 arasındaki o zamanını o şahıs size satmış olduğundan dolayı artık o onun maliki değildir. O konuda bir tasarruf yetkisine sahip olmamalıdır. Tıpkı örneğin ben bu bardağı size sattığım zaman bir daha benim bu bardakta tasarruf yetkim olabilir mi? Elbette olamaz. İşte o işçi olan kimse de yevmiyesini, mesaisini işverenine, Patronuna verdiği zaman ki karşında ücretini alacaktır veya almıştır. O zaman o mesai saatlerine müdahale etme hakkı olmayacak. Kendisine ne deniyorsa o iş çerçevesi doğrultusunda, sözleşmesi doğrultusunda bunları icra edecektir. Bu bağlamda kendine ait o zamanı kullanma yetkisi olmaz. Ancak asli ihtiyaçlar, yani yemesiydi, içmesiydi ki örfü olarak zaten bir nevi şart koşulmuş, farz olan ibadetleriydi. Yani burada şöyle denilemez işte e, peki ben e, öğle namazına denk geliyor. Namazı kılamaz mıyım? Çünkü namaz benim şahsımadır. Bu o zaman istisna edilmiştir. Sanki nasıl ki beşeri ihtiyaçlar doğrultusunda yapman gereken akit sözleşmesine girmemişse o farz olan ibadetleri yerine getirmen için gerekli olan zamanlar da akit sözleşmesine ne yapmamıştır? Girme. Çünkü sen onun zaten sözleşmesini Mevla ile yapmışsın. Evet. Yani zaten sen o zaman sana ait değildir ki onun sözleşme ile bir başkasını ait kılabilirsin. Dolayısıyla bunların haricindeki zamanını başka bir şekilde harcama yetkisi olmaz. Ama bir de eciram diye tabir ettiğimiz kiraladığınız kişinin zamanını değil de bir amel üzerine onda akit yaptınız. Örneğin bir boyacı kiraladınız. Dediniz ki benim bu evimi götür olarak boya veya işte arabacı, arabayı bir tamireciye getirdiniz, bir kaportacıya getirdiniz. Benim arabamın komple kaporta işlemlerini veya işte makinik işlemlerini yap? Ee, ne zaman geleyim alayım adam dedi ki sana iki gün sonra gel al veyahut işte yarın gel al dedi. Ama bu şu demek değildir. Yarına kadar bütün mesaisini senin arabasında hmm. çalışacak diye bir şey yok. Orada mahkudun aleyh diye tabir ettiğimiz şey yani Verdiğmiş. akde konu olan şey o işin yapılmasıdır. Terziye sipariş verdiniz. Terzi size gömlek verecektir. O gömleği vermekle mükelleftir. Yoksa o zamanın tamamını size harcamakla bir mükellefiyeti yok. Buna icraam denir. Hmm. Dolayısıyla o kaportacı, o tamirci veya o terzi veya o boyacı bu zaman zarfında kendisine ait başka işlerle meşgul olabilir mi? Olabilir. Yeter ki sizin işinizi aksatmasın. Size bahsedilen o akte konu olan şeyi zamanında yerine getirebilsin. Şimdi memur diye tabir ettiğimiz kişilerin aslında mesaili oluyor. Yani hmm. zamanları işveren ki devlettir tarafından tahdid edilmiş. Ama işverenin tahdit etmiş olduğu o zamanın haricine karışma hakkı olabilir mi? Yani ben sabah 8, akşam 8 dedim size. Bu saatlerde benim yanında çalışacaksın ama bu saatlerin haricinde hiçbir iş yapmayacaksın diyebilir miyim? Bir işveren olarak benim böyle bir yetken dinen var mı? İşte aslında cevap verilmesi gereken mesele budur. Burada sizin bana lazım olan o amelinizde iş sözleşmeniz öyle bir iştir ki sizin gece istirat etmenizi gerekli kılan bir iştir. Hmm. Eğer istirat etmeyecek olursanız bu benim işime yani işverenin size tehdit etmiş olduğu o zaman zarfında yapmanız gereken işe haler getirecektir. Hmm. Böylesi bir durumsa aslında bu mesainin haricinde bir iş yapmayacaksın demeye gerek yoktur. Mesai içindeki ben işimi tam istiyorum dediği zaman o tam istemesi de sizin istirahat saatinizde ıstırahat yapmanızı gerekli kılıyor ise o zaman bu o kişinin hakkı olabilir. Ama bakın hakkı dediğimiz yer mesainin dışına karışması anlamı taşımaz. Mesai içinde yapmanız gerekeni hakkıyla talep etmesinden kaynaklı. Evet. Ama yok öyle bir durum yok. Yani sizin o işinizi yerine getirmeniz, gece boyu ıstırahat etmenizi veya işte sualde olduğu gibi herhalde 12-24 mü diyor. 10 gün 24 saat sür çalışıyorlar. Yani farklı, belli bir saat 24 saat belli bir zaman işte izinli Bilmiyorum, oluyor, evet. hiçbir şey yapmıyor. Bunun gibi olup da o zaman zarfında da bir şey yapamazsın derse belki resmiyet olarak bunu demiş olsa da eğer o bir şey yapması o mesaide çalışma esnasındaki işine bir aksaklık hmm. getirmeyecekse bir işverenin şer'an, dinen böyle bir müdahale etme hakkı olmaz. Kişi istediği gibi o zamanlı kullanabilir. Çünkü neticede mesaisinin haricindeki olan evet. bir zaman dilimidir. Özellikle bakıyorsunuz yani ev, araba satışlarında yani masa başında oturan insanlar e rahatlıkla bu işleri yapabiliyorlar. Neden? Oturuyorlar internet üzerinden. Araçlarına işte mesaj geliyor, mesaja cevap veriyor veya araba araştırıyor. Farklı işler yapabiliyorlar. Ama onu işte o işverenin saat içerisinde yapıyorlar. O yüzden o olmaz. zaten cevaz verilmiyor. Çünkü kişi, kişi, siz yani o menfaatinizi hmm. bu adama tahdit etmişsiniz, vermişsiniz. Bu saatten sonra asli ihtiyacınız haricinde o menfaatinden şahsi menfaatlenmeniz caiz olmayacaktır. Evet. Ya ben işimi aksetmiyorum. Ya aksatıp aksatmamanı sen karar vermeyeceksin. Sana dendi ki masada otur gelen müşterilere bak. Başka bir şey kafanı ne yapma? Yorma. Evet. Dolayısıyla bu konuda işte esas olan işi aksatmaktır değildir şeklinde bir yoruma gitmek doğru değildir. Evet. Bazen de şöyle bir durum oluyor hocam. Mesai saati içerisinde işte yani cumartesi günleri özellikle birçok kişi çalışmak istemiyor. O günde çalışmamak için bir bahane uyduruyor. Hastayım bahanesi uyduruyor ya da bir yere gideceğim bahane suyu. Aslında yapmıyor. Farklı işleri var o yüzden işverene yalan konuşuyor. Ve o saatini aslında işverenin saatini çalmış oluyor. Evet. Bu anlamda e, yani birkaç işten duyduğum için söylüyorum hocam. E, gidip işverenden helallik alması mı gerekir yoksa o günkü işte ücretine kadarsa günlük ücretini muhasebeyi iade ettiği zaman bundan kurtulmuş olurum. Yani aslında bu dediğiniz e, rapor alma meselesi olarak da karşımıza çıkıyor. E, gerek devlet memuru olsun gerek e, özel bir kurumda Hı. çalışsın. Normalde mesaisine mukabil ücretini aldığı halde ama bir şekilde işe gitmek istemiyor, rapor alıyor veyahut da resmiyette işini bir şekilde hallediyor, uyduruyor veya işverenine yalan söylüyor. Evet. Türkçesi bu aslında. Böyle yapması kesinlikle caiz değil. Peki ben yalan söyledim. Burada bir para aldım. Bu parayı ben başkalarına vereyim. Mi, yoksa işverenime mi söyleyeyim? Burada aslında işvereninden bir hakkı olmadığı meblayı almış oluyor. Hı hı. Aldığı bir meblağı başkasına değil işverenine iade etmesi gerekir. Hı hı. Çünkü neticede işvereninin hakkı olan bir mebladır o. Dolayısıyla benim ona söylemeyip de ondan alayım ama başkasına vereyim demek bu halk arasında çok amice ifade edilen bir takım ifadelere maruz kalır ki evet. doğru bir şey değildir bu kesinlikle. O yüzden böylesi bir durumu yapmamak ama bir şekilde yaptınız şeytana uydunuz nefsine uydunuz Hı. bir şekilde yaptıysanız eğer bu Kamu ise karşınızdaki kurum. Bunu tabii ondan helallik alma gibi durumu olmaz. Evet. Çünkü kamu dediğin zaman devletin oradaki memuru yani sizin ameniniz helal ettim dese bile onun helal etme yetkisi yoktur. Yok. Bu amenin hakkı olan bir ya. şeydir. Bunu AM'e çevirmek lazım. Yani muhafaza. o meblağı AM'e döndürmek lazımdır. Ama yok özel bir kurumda böyle bir işlem yapmışsanız, yani bireye ait olan bir şirkette böyle bir işlem yapmışsanız buradaki hak o bireyindir. O zaman ondan helallik almanız gerekir. Gideceksiniz. Hmm. Ben zamanda böyle böyle yaptım. E, oysa ben bu zamanı mukavminde sizden ücretimi aldığım halde bu zamanımı ihtiyacım olmadığı halde sizin için harcamadım diyerek ya buradan bir helallik alma veyahut da onu karşı tarafa geri iade etme. Yani bir şekilde ondan rıza alması gerekecektir. Evet hocam. Bu soruyla kısa bir araya gidiyoruz efendim. Aran akabini programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizlerden ay Kıymetli izleyenlerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir başka sorumuz. Vekaletle nikah kıyılmış. Hoca baba adını sordu, anne adını sormadı. Bu nikah uygun mu? vekaletli nikah uygun mudur? Tabii ki vekaletle nikah uygundur. Ancak vekalet nasıl olmalıdır? Şimdi burada asıl olan nikahlanacak tarafları, yani erkeğin bir de gelin hanımın. Ya da bunların vekillerinin bulunması ve iki tane erkek şahit veya bir erkek, iki tane bayan şahit ki şahitlik liyakatlarında uygun olmaları gerekir. Hı hı. Onların huzurunda nikah aktini aktetmeleridir. Burada hoca efendi diye tabir edilen o nikah akteden gibi gösterilen kişi aslında nikah akdeden değil. Nikah kendiliğinden akdedilir. Sadece o yön verir. Yani damat adayının ne demesinin gerektiği, gelin hanımının ne demesinin gerektiği veyahut da bunların vekillerinin hangi ifadeleri kullanmasıyla ile alakalı onlara terkinde bulunur. Yoksa akdi yapan kimselerin tarafların iradelerinin bir arada birleşmesi, yani irade bütünlüğünün sağlanması ifadeye dökülerek ve bu da şahitlerin huzurunda olmasıyla akit kendiliğinden oluşur biter. Yani imam olmazsa olmaz diye bir kaydı öyle Böyle bir şey yoktur. Yok. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Hmm. Nikah akdi bir nevi alışveriş akdi gibi düşünün. Bakkala gidiyorsunuz veyahut da bir pazara gidiyorsunuz bir ürün alacaksınız. Ürünü satan var satıcı deniyor buna bali. Hmm. Bir de ürünü alan var buna da alıcı yani müşteri deniyor. Alıcı olan kimse diyor ki ben bunu 10 liraya alıyorum. İradesini ifadeye döküyor. Satıcı da eğer muvafık görürse ben de bunu 10 liraya sana satıyorum diyor. Ve böylece akit oluşuyor. Orada üçüncü bir şahıs kalkıp da iyi ben de işte bu alışverişi şekerli kılıyorum, bu malı <gülüyor> sana ait kılıyorum demesinin hiçbir önemi yoktur. Yok. Nikah babında da bizim hani imam nikah diye tabir edilen nikah da aslında akdi kıyan tarafların bizatihi kendisi. Hmm. Peki Hoca Efendi'nin oradaki vazifesine şartlarını yerine getirebilme adına tarafları terkinde bulunuyor. Hmm. Yani ona şöyle de buna böyle de. O yüzden onun ifadelerinde işte kızın annesinin ismiyle anması ya da babasının ismiyle anlamaz, anmasından daha ziyade yani her iki tarafta yani erkek ve gelin hanım da oradaysa zaten onlar birbirlerine hitaben icap ve kabulde bulunmuş hmm. oluyorlar. Demek istediğim anlayabilirim. Evet. Eğer onların vekilleri oradaysa vekil olduğu da yani eğer o tabii kız vekil alet vermişse ya da erkek ona vekalet vermişse o vekilliğinden bunu söylerken işte vekilin olduğunu falanca kız diyecek ya falanca o işte nin kızı, falanca anne babadan olma kız gibi ifadeler sadece tanınmaya yönelik. Oysa hmm. o kişi vekaleti Hukuksal olarak her ne kadar şahitler huzurunda alması gerekse de dini olarak indallatta tek başına bile birey olarak alabilir. Hı hı. Yani ben vekilim diyorsa ve siz de kalben onun vekil olduğuna inanıyorsanız e, neticede o müvekkilin namını e, nikahta taraf olmuş oluyor. Şahitler de onun vekil olarak orada akit yaptığını bildikten sonra bu nikah kendiliğinden inikat edecektir hmm. zaten. O yüzden burada annesine nispet etmesi ya da babasına nispet etmesinin bir bağlamda sakıncası olmayacak. E, vekalet noktasıyla yapılan nikah geçerli midir diye sorulmuş ki evet. bunda da herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Burada zaten... Yeter ki şartlarına riayet edilmiş hmm. olsun. Bazen şunu da soruyorlar, e, hoca efendi işte nikah kıyan hoca efendi. E, şahit olabilir mi diye. E, zaten o da orada bir şahit hükmünde mi oluyor Tabii hocam? ki. Çünkü yani orada yani bir kimsenin şahitlik yapabilmesi şahitlik defterine imza atmasıyla alakalı hmm. değildir. Veya şahit olarak ad edilmesi değildir. Müşahede etmesidir aslolar. Hmm. Yani yapılan akit ortamında bulunuyorsa ve orada yapılan akdin nikah akdin olduğunu da vakıf ise o zaten şahit olmuş oluyor. Hmm. Her ne kadar orada farklı bir vasıf ile bulunmuş olsa da. Burası önemli. Evet. Dolayısıyla bulunmuş olduğu vasıf hoca olabilir veya farklı bir vasıf olabilir veya işte kız tarafının şahidi veya erkek tarafının şahidi olabilir. Neticede nikah akde esnasında şahitlik liyakatına sahip olmakla beraber orada bulunuyorlarsa ve akitte şartları müvacihesinde gerçekleşiyorsa, icap ve kabul tarihiyle gerçekleşiyorsa bu nikah inikat edecektir din olarak. Ama şahitlerin iki erkek şahit veya bir, bir erkek, erkek iki kadın. bayan Müslüman şahit olmaları gereklidir. Dört bayan olarak? Dört değil sekiz bayan dahi olsa eğer bir tane erkek yoksa yanlarında hmm. e, İslam fıkhına göre böyle bir nikah geçerli olmayacaktır. Burada Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir hmm. bu çünkü illaki bir erkek iki bayan şeklinde. Dolayısıyla burada akıl yürütmek veya şöyle veya hmm. böyle demek değil de teslimiyetimizi ortaya koymakta fayda vardır. Çünkü erkeği yaratan da Allah'tır, kadını yaratan da hmm. Allah'tır. Kadın, kadın yaratıldığı için muhafaza edilmeyecek. Erkek de erkek yaratıldığı için muhafaza edilmeyecek. Evet. Ama erkek, erkeklilik vazifelerini yapmayacak olursa muhafaza edilecek. Kadın da kadınlık vazifelerini yapmayacak olursa, yani mesuliyetlerini yerine getirmeyecek olursa şimdi Allah'ta bu bağlamda muhafaza edilecek. Dolayısıyla bunun için yani cinsiyet, Ayrımcılık bu bağlamda bir ayrımcılık değil. olarak değil, şartlar muvacihesinde konulmuş olan bir meseledir. Kadının şahitliği noktası böyledir. Hatta e, bazı mahkemesel olaylarda İslam fıkhına göre kadının hiç şahitliği kabul edilmeyebilir. Hmm. Yani örneğin e, haddi gerektiren, kısası gerektir, yani kan akıtılmasını gerektirilen durumlarda kadının yaratılış itibariyle hassas olması... Hmm. İnce ruhlu olması, duygusal olması, duygularıyla hareket etmesi ki yaratılışları o şekildedir. Anne olma vasfından kaynaklanmadır. Dolayısıyla bu konuda onların şahitliğinin kabul edilmeyeceğini kitaplarımız açık ve net bir şekilde ifade etmiş. Evet. Ama muamelat konularında ise kabul edilebilir. Hatta bazı durumlarda tek bir kadının şahitliği geçerlidir. Yani öyle bir yerde erkek de değil. Tek bir kadının şahitliği. Çünkü kadınların bilebileceği bir meseledir. Hmm, yani evet. bunlar yerine göre değişkenlik arz eden bir şeydir o ki. O zaman da o da erkeğin belki... Kabul, yani bu tamamıyla kabul de, mesele cinsiyete yönelik bir mesele değil. Hmm. O olayla alakalı, o meseleyle alakalı olarak şekillenmiştir. Evet hocam. Bir başka sorumuza da. Bir fakir için topladığım parayı kendi paramla karıştırabilir miyim? Toplamak için ve onlar için harcamakta vehil olduğum bir fakirin parasını da kullanabilir miyim? Geri yerine koymak şartıyla demiş. Bakın aslında bu ilk birinci bölümde evet, cevap birinci bu. suale dair verdiğimiz cevaplara yöneliktir. Bir fakir için para topluyorsunuz o zaman fakirin vekilisiniz. Veya fakir size yetki vermedi siz birilerinden parayı alıp ona vermek üzere o parayı verenlerin vekilisiniz vekilseniz o para tayin etmiştir. Tayin ettiği için bunu sizin paranıza karıştırmanız söz konusu olmamalıdır. Artı o parada vekaletin dışında bir tasarrufta bulunmanız da söz konusu olmamalıdır. O yüzden ben orada kendi namıma kullanayım sonra vermek kaydıyla veyahut da Başka bir işimde kullanayım veya başka bir yere vereyim. Böyle bir şey mümkünatı yok. Size neden dendiyse, kime dendiyse veya kim size bu noktada yetki vermişse o yetki müvaceresini asla aşmamak lazım. Burada belki niyet halisane olabilir. Bize bu konuda çok sualler geliyor. İşte zamanında hocam şöyle yaptık böyle yaptık ama şimdilik ödeme sıkıntısı yaşıyoruz. Ne yapalım, nasıl bir yol çizelim vesaire gibi ki başta yapılan yanlışlıklar anında Belki iyi niyetten kaynaklı olarak hiç soru sorma ihtiyacı duymamış ama sonuç kötü bir tarafa çıktığı zaman bu sefer ne yapalım deyip o hoca bu hoca deyip fetva arama durumları söz konusu olabiliyor. O yüzden İslam fıkhı meseleyi baştan hallediyor. Baştan meselenin hükmünü sonuna varmadan sonucunu görmek suretiyle iptidada bunun ne olacağı beyan ediliyor. Size bir noktada vekalet mi verildi? Siz eminseniz o zaman o emanete hıyanetlik etmeniz caizdir. Hmm. Kendi şahsi paranızla karıştırmanız bu bağlamda hıyanettir. Kendi şahsınızda onu kullanmanız bu bağlamda hıyanettir. Velev ki niyetiniz sonradan onu ödemek olsa bile ki ödeme olmazsa bu zaten daha büyük bir felakettir, daha büyük bir cinayettir. O bir bahsi değildir. Hmm. Peki şöyle bir durum da oluyor mesela, binaların mesela yöneticileri oluyor. Ee, i̇şte o yönetici aylık işte belli bir miktar para topluyor, 20 lira, 30 lira neyse bir para topluyor. Onu toplarken de amacı şu, işte binanın giderlerinde kullanmak, işte elektrik suyunu işte ödemek için, işte binada boya yaptırmak için falan, e, bunun için topluyor bu parayı. E, ama bu para hesabı peyderpey geldiği için tabii ki diğer parasıyla beraber karışıyor. Bu parayı da yiyor. E, bu parayı ayrı bir kenara atması mı gerekir yoksa geri gel zaman işte bu kadar para toplanmış zaten yazıyor onları bu kadar para toplanmış buyurun demesi bu yeterli mi? En güzel olan eğer resmi hesap üzerinden bunu topluyorsa ayrı bir hesap açması hı hı. binaya ait olan bir hesap açması ki bildiğim kadarıyla site yönetimlerinde bu vardır evet. e, ve site yönetiminde olan. Veya yönetiminde olan kişiler diyelim belki bu birden fazla da olabiliyor. Bunların inisiyatif doğrultusunda kullanma yetkisi oluyor. Ee, ama bu şahsi hesaptan bağımsız olarak hmm. ele alınıyor. Ama tabii bahsettiğiniz belki daha hususi bir apartman tabii. gibi yani mahalle arasındaki bir apartman gibi. Böylesi dahi eğer bunu bir hesapta tutma durumu varsa yine töhmetten kaçma adına kendi parasıyla karıştırmama adına ayrı bir hesap tutmalı. Çünkü olur ya kendisi emindir, kendisinde bir sıkıntı yoktur. Topladığı kişilere de söylemiştir, onlar da izin vermiştir kendi paralarına karıştırma. Ama hak vaki olup da vefat edecek olursa varisleri bu konuda ne derece hassasiyet sahip olacak hmm. bu belli değildir. Artı acaba ne kadarı babamızındır, ne kadarı toplanandır bunun dair bir bilgisine vakıf olma durumları varsa daha büyük bir sıkıntıya sebebiyet verebilir. Evet. O yüzden buna hiç gerek yoktur. O ki bu emanettir. O ki bu şahsa ait değildir, Hı -hı. hangi gaye ile toplandıysa o gaye hizmet noktasında ayrı bir kese, ayrı bir havuz, ayrı bir galvanoz, ayrı bir işte cüzdan neyse Hı -hı. orada toplanır, orada toplanır ve o da kişinin kendi malı gibi muhafaza eder. Buna rağmen başına bir şey gelmişse de zaten emanettir, herhangi bir ödeme sorumlu olmayacaktır. Evet. Günümüz seyitlere zekat verilebilir mi? Bizim de baba tarafı seyit ve dayılarım anneme zekat veriyor ve annem de bize dağıtıyor. Günümüzde bu caiz midir demişler. Evet. Şimdi zekat mali bir ibadet. Belli bir miktara sahip olan bir kimsenin malının belli bir kısmını belli şahıslara yani belli nitelik ve özellikte olan şahıslara vermesi demektir. Ancak İslam fıkında zekat peygambere haram kılınmıştır. Hmm. Yani zekat almak peygamber için caiz değil, peygamber için caiz olmadığı gibi aleyhissalatü vesselam evet. onun zürriyeti içinde caiz olmayacaktır. Hmm. Ki seyit diye tabir ettiğimiz kişiler de bunlardır. Dolayısıyla bu bağlamda zekat onlara verilmez. Ancak İslam devletinde, İslam otoritesinde çünkü seyitlerin muhtaç olma durumları da söz konusu olabileceğinden dolayı beytül malden, Hazine'den onlar için ayrı bir fon ayrılabilir. Hı hı. Yani muhtaç olan bir fakiri nasıl ki desteklemek gerekiyorsa o kişi muhtaç olsa ama seyit dahi olsa o da desteklenmelidir. Ama zekat namı ile değil ayrı bir fon ile desteklenmeli. Tabi günümüzde böyle bir olay maalesef yok. Dolayısıyla e, bu bağlamda seyit evet zekat alamaz ama muhtaç e, başka bir yerden de bu ihtiyacını göremiyor ise bu konuda Hanefi Fukası Mütahilin diyor ki e, aslı saadette zekatın alınmaması başka bir şekilde onların fonlanmasıyla alakalıydı. Hı hı. Günümüzde bu fonlanma imkanı yok ise yapılamıyor ise o zaman zekat almalarında herhangi bir mahsur lazım da gelmeyecektir. E, Tabi insanın e, yani gönlüne gelen onlara daha sadaka tarzında, Hı. hediye tarzında e, ama bunun yanı sıra zekat da olacak olsa e, neticede bu bağlamda olabileceğine kitaplarımız açık bir şekilde ifade etmiştir. O yüzden günümüz tabiri önemlidir Hı. orada. Evet. Günümüzde e, zekat, e, seyitlere özel bir fon söz konusu olmadığı için e, zekat almalarında herhangi bir mani yoktur. Yeter ki zekat alabilecek durumda olsun. Durumda olsun. Bir diğer sorumuza da Rabbim muhafaza buyursun. Yani zekat alma durumundan onları çıkarsın inşallah. Abi, Daha iyi durumlara etsin Hümeti inşallah. E çıkarsın. Yani, evet. Çünkü zekat alabilmek demek muhtaç olmak demektir. Hmm. Zor durumda olmak demektir. E, ama e, şerif şerif topluma bir bütün olarak bakıyor. Evet. E, dolayısıyla toplumda sosyalleşme, yardımlaşma esası vardır. Zaten Müslümanlar hakkıyla zekatını verecek olursa toplumda bir uçurum olmaz. Hı hı. Yani artı ve eksi arasında ciddi anlamda bir zirveleşme, bir uçurum söz konusu olmayacaktır. Bu da aslında neticede sonuç olarak toplumun mastatına yönelilecektir. Yani bunun o kişinin seyit veya seyit olmamasının bir önemi yoktur. Bir önemi yok mesele bu yönde bakmamızda fayda vardır. Evet. Bir diğer sorumuz ol hocam. Ölen birisinin kabirdeki ilk gecesi rahat geçsin diye namaz kılınıp kendisine hediye edilebilir. Ee, tabii oldu yakınını kaybettiği zaman kaybetmiş olduğu yakınına karşı ne yapabilirim Hı -hı. duygusu içine düşüyor ki bu güzel bir şeydir. Ama tabii bunun öncesinde aslında o hale düşen kimsenin düşmeden önce çünkü ölüm ile her şey bitecektir. Evet. O saatten sonra artık sadece yanında amelik kalacaktır. Hmm. Bir de geriye bırakmış olduğu sadakayı cariye tarikından olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istina etmiş olduğu üç şey kalacaktır. Bununla beraber geri kalan her şey inkıtaya uğrayacak, her şey kesilecek. Belki eşi, dostu, arkadaşı ölümünün ilk gecesi ona bazı hediyelerde bulunacak İkinci günü, üçüncü günü, kırkıydı, altmışıydı, sekseniydi, şuydu, buydu. Bir takım iyilikler de onun hakkında bir hatırda bulunacak. Ama eninde sonunda unutulacak. Çünkü onu hatırlayan en son kişinin ölümüyle artık onun varlığı ve yokluluğu müsavi olacak. Sadece Müslümanların hani namazda kılarken, Rabbena atina, Rabbena fili dualarını okurken hmm. orada genel olarak bütün Müslümanları katıyoruz ya duamıza. İşte o Müslümanlar zümresinden olarak anılacak. Evet. Onun haricinde ismiyle anılamayacak. Çünkü düşünün yani biz iki nesil üstümüze gittiğimiz zaman tanımıyoruz, bilmiyoruz. Nerede yattığını bilmiyoruz. İsminin ne olduğunu bilmiyoruz. Ki iki nesil değil belki yüzlerce yukarı doğru giden nesil vardır ki e, dolayısıyla bizler de böyle olacağız. Bizden sonraki nesiller geldiği zaman bizim de varlığımız yokluğumuz müsabı olacak. O yüzden burada Müslümana yaraşan Öldükten sonra birilerine güvenmek değil de ölüm esnasında oraya kendisi yanında ne getirebiliyorsa. Hmm. Yani yolculuğa çıkarken arkandan birilerinin göndereceğine değil. Sen yanına valizine neyi alabiliyorsan onları al yolculuğa o şekilde çık. Evet. Ki çünkü senin için ihtiyaç göreceğin şey o yanında aldıkların olacak. Rabbim inşallah bu hazırlık içinde olabilmeyi cümlemize nasip etsin evet. ve hazırlıklı bir şekilde son nefesimizi verebilmeyi de ümmet olarak hepimize nasip etsin diyelim. Evet. Gelelim sualin cevabına. Bu suali aslında şöyle açmamızda fayda vardır. İbadetlerde niyabet yani bir başkası namına ibadet yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Bunu da fıkıh kitaplarımız iki başlıkla ele alabiliyor. ele alıyor. İbadet farziyeti düşürme açısından feragü zimme dediğimiz sorumluluğu düşürme açısından niyabet bir de nafile sevabı hediye etme açısından niyabet. Şimdi birinci açıdan baktığımız zaman yani sorumluluğu düşürme farziyeti ondan kurtarabilme adına ibadetleri de üç kısımda ele alınır. Birincisi sadece mal ile yapılan ibadetler hı hı. zekat gibi kefaretler gibi ee, i̇kincisi sadece beden ile yapılan ibadetler, namaz gibi, oruç gibi. Bir de hibrit diye tabir ettiğimiz günümüz tabiriyle içinde hem mal hem de bedenin bulduğu ibadetler ki hac ve ümre gibi. Hmm. Yani hem mali bir imkan ihtiyaç var hem de bedensel olarak yapılan bir işlemler var. Şimdi bu üç ibadetten birinci olan yani mali olan ibadetlerde niyabet, Farzı düşürme anlamından eğer vekalet yoluyla olursa mutlak manada caizdir. Hatta asıl olan kimsenin onu yapmaya muktedir olsun ya da olmasın. Yani örneğin ben zekatla mükellefim. Kendim zekatımı ifade edebilecek bir imkanım olduğu halde Suat Bey sana vekalet veriyorum. Benim namla falan fakire zekatı verebilir misin desem sen de benim vekaletimle bunu yapsan bu da caizdir. Niye? Çünkü orada maksat o maddiyatın fakire bir şekilde ulaşmasıdır. Burada asılın vermesiyle e, vekilinin vermesi arasında bir fark olmayacağı için deniyor ki mali ibadetlerde niyabet mutlak anlamda caizdir. Zekat gibi işte kefaretler gibi. Bedeni ibadetlere baktığımız zaman namaz gibi, oruç gibi burada asıl olan kimse ister aziyet içinde olsun, ister aciz olmasın her halükarda niyabet caiz değildir. Yani ben namaz kılamıyorum. Sen benim yerime namaz kıl. Ben oruç tutamıyorum. Sen benim yerime oruç tut. Bu olamayacağı gibi namaz kılabildiğim halde sen benim yerime namaz kıl. Bu da hiçbir zaman olmayacaktır. Yani bu şu demektir ki bedensel beden ile yapılacak olan ibadetlerde farzı düşürme manasında niyabet kat'i surette geçerli değil. Çünkü o ibadetin yapılmasındaki ana gaye söz konusu olmayacak. Yani nefsi yorma, vücudu yorma sizin yapmanızla bana bir şey tahakkuk etmeyeceği için e, kitaplarımız diyor ki bu konuda bedensel ibadetlerde niyabet yani vekalet kesinlikle geçerli değildir. Hmm. Peki e, beden ve malıyla yapılan hac ve ümre gibi ibadetlerde bu ise iki meselenin ortasında kalıyor. O yüzden deniyor ki mutlak anlamda olmasa da aziyet durumunda olabilir. Hani vekil hacca göndermek hmm. diyoruz ya. Kişinin yani asıl olan kimsenin o ibadeti yerine getirmeye azziyeti söz konusu ise acizse ki burada bir şart daha var o azziyetin de ölünceye kadar devam etmesi gerekir. Böylesi bir durumda niyabet geçerli olabilir. Yani bana hac farz ama bir şekilde onu artık ifa edemiyorum. Ee, gücüm ona yetmiyor. Ben bir başkasını e, kendi yerime gönderirim. Tabi bunun 7-8 tane ayrı şartları vardır. Yani göndereceğin kişinin masrafını, gönderen kimsenin üstlenmesinin gerekli olduğu, onun bulunduğu beldeden gönderilmesi, vasiyet etmesi vs. vs. diye. Bunlardan bir tanesi aziyetidir ve acziyetin de ölünceye kadar devam etmesi. Yani örneğin vekil olarak gönderdikten sonra kişi sıhhat bulsa, gidebilme imkanı bulsa, tekrardan o hacı yapmak zorundadır. Tıpkı Ramazan orucunu tutmaya muktedir olmayan bir kimsenin, Fidye vermesi ve daha sonradan sahat bulması durumunda fidyesini vermiş olsa da onu tutmasının gerekli olması gibidir. Şimdi bu bahsettiklerimiz farz ibadetleri düşünme manasında. Peki nafile sevabın hibesi açısından baktığımız zaman bu konuda Hanefi fıkhı diyor ki ister ibadet mali ibadet olsun. İster ibadet bedeni ibadeti olsun isterse ikisi arasında hem mal hem bedenle yapılan hac veya ümre ibadeti olsun sevabın hediye edilme noktasında mutlak anlamda bu caizdir. Örneğin kıraatta bulunuyorsunuz, Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz, yarışçısını şerif okuyorsunuz ve bir şerif yapıyorsunuz. Hasıl olan sevabı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamdan başlayarak bir cümle bütün ölmüşlerinizi ruhuna hediye ediyorsunuz. Bakın burada sevabın hediyesi söz konusudur ve kıraatta bedensel o bir ibadettir. Veya bir hayır kurumuna yardımda bulunuyorsunuz, bir fakirin ihtiyacını görüyorsunuz. Verirken diyorsunuz ki bu babamın ruhu için olsun, anamın ruhu için olsun, abimin ruhu, kardeşimin ruhu için olsun. Bu da olabilir. Hatta o kişinin ölmüş olması da şart değildir. Ber hayat olan bir kişi için de yapabilirsiniz. Keza iki rekat namaz kılarsınız. Ya Rabbi kıldığım bu namazın sevabını falan kişiye hediye ettim. Bunda da herhangi bir mahsur lazım gelmez. Farzı düşürmek değil, sevabın hediyesi. O yüzden kardeşimizin ifadesinde ölmüş olan bir kimse namına Namaz kılıp hediye etmek olabilir mi? Onun namaz borcu düşmez eğer varsa. Hı hı. Ama senin kılmış olduğun namaz nafile bir namazsa ve nafile namazdan elde ettiğin sevabı ona hediye ediyorsan bu elbette olur. Hı. Tıpkı kıraat edip kıraatın sevabını hediye, hediye etmek, etmek gibi. gibi veya da sadaka verip de sadakanın sevabını hediye etmek gibi. Tabi bu noktada şafi fıkkında biraz daha mesele farklılığı vardır. Çünkü onlarda e, sevabın hediye edilme noktasında ibadetlerin mali ve bedeni ibadet olarak ikiye ayırıyorlar. Bedeni ibadetlerde bunun mümkün olmayacağı, mali ibadetlerde ise bunun mümkün olacağından bahsediliyor. Evet. Bir de şimdi e, özellikle ölülerden bahsettik. Hani e, hayır yapabilirim yapamaz mı? Evet. İskat konusu devreye giriyor ya hocam. Evet. Burada işte namaz kılamamıştır veya kılmamıştır işte ömür hayatı boyunca. İşte diyor ki Cuma'dan Cuma'ya gitti ama diyor 5 vakit namazını kılmıyordu diyor. Evet, maalesef. Ee, bu tip durumlarda mesela iskat yapılacak olsa. O temizlenir mi? Namazlarını kılmış olur mu? Yani ne yapmak Aslında, lazım? Aslında e, şöyle ki biz bu konuyu hatırladığım kadarıyla daha önceki programlarda belki evet, uzunca bayağı bir, bir zaman, zaman geçmiş evet. olabilir. Detaylı olarak ele almıştık. Hı. Ta ki Hanefi mezhebinin klasiklerinden bahsederek yani Kitabül Asıl'dan günümüze kadar olan eserlerde bu meseleye nasıl yer verildi bunlardan bahsetmiştik. Şöyle ki yine onları tekrar etmeyeceğim çünkü Hı -hı. vaktimiz pek ona müsait değil ama şu bir gerçektir. Bir insan ibadetle mükellef ama o ibadeti yapmadı ve daha sonradan pişmanlık duydu. Bu ibadetin telafisi olabilir mi? Bu ibadetin telafisi ibadetin mahiyetine göre değişebilir. Mesela örneğin bu ibadet oruç ibadeti ise onu mali olarak fidyesini vermek suretiyle berhayatsa bu olabilir. Tabi zamanında yapmaması veya yapamamasından kaynaklı durumu o indallah'ta kendi kendiyle Allah arasındadır. Hmm. Ama bu ibadet eğer namaz gibi bir ibadetse bu ibadetin fidyesi asl olarak yoktur. Yani namaz yakılır. Ya kılınır. Kılamıyorum o zaman kılabildiğin gibi kılacaksın. Artık hiçbir şekilde kılamıyorum. Böylesi bir durumda Mevlaî Teâlâ'dan yalvaracaksın. Yani bunun bir fidyesi söz konusu değil. Hmm. Ama bu konuda fukaha Turca tabirini kullanarak, umulur ki ifadesini hmm. kullanarak çünkü ibadet bablarında pek kıyaslama olmaz. Yani şöyle düşünüyor, o iskat yapıldığı anda borçlar bitti diye Öyle değil ya. de evet. onun namına bir hayır olarak inşallah onun makamına kaim olur şeklinde Ya Rabbi ben evet yanlış yaptım zamanında ama çok pişmanım. Şu anda da pişmanlığım fayda etmiyor çünkü yerine getirebilecek bir durumda değilim. Ama bununla beraber de Hayattayım en azından ölmedim tövbe kapım kapanmadı diyerek bu kabilden vasiyet ettiği zaman bu vasiyete her bir namaz için fidye miktarının verilmesi olabilir mi? Bu asli olarak olabilir ama burada şunu katli olarak söylemek doğru değil. Namaz borcu bitti hmm. ki bu vasiyet etmesi durumda. Vasiyet etmeden gitmişse zaten bunu katli olarak kesinlikle oldu demek doğru değil. Bir de burada her bir namaz için bir fidye miktarının verilmesi ama e, namazlar için fidye miktarının verilmesinde al ver yapmak suretiyle yapılması o da daha farklı bir mesele. Ki e, Ömer Nasuh Efendi de bunu dillendiriyor. Daha öncesinde İbn Abid'in Rahimullah haşesinde de dillendiriyor. Yani kişinin geriye bıraktığı mal o fidyelerin tamamını karşılamaya imkanı yok ise e, böylesi bir durumda işte e, şuurlu bir Müslüman ve fidye almaya da elverişli olan bir Müslümanla anlaşılır. Temlik yolu ile hani günümüzde İskat-ı deniyor ya hmm, hmm. bu şekilde yapılır ama tabi o ruha vakıf olan biriyle yani karşı taraf elbette ben bunun sahibi oldum ve kendi gönül rızanını geri veriyorum şeklinde. Yoksa ne yaptığını bilmeden alvar tarzında değil veya işte yukarı bir e, ip asalım, ipe çuvala un koyalım onu birbirimize itelim senin elinde beni verin aldı verdi bu tarzda değil. Gerçek anlamda bunun ruhuna vakıf olarak hmm. benim oldu ve ben bu şekilde kendi hür irademle Tekrar sabah olarak abi. bunu sana hediye ediyorum tarzında yapılırsa yine kesin midir, yine kesin değildir. Hmm. İskat da... E, vekalet vermesi mi? Yani seni bunun şey yapması mı gerekiyor? Şöyle söyleyelim. Eğer e, kişi vasiyet etmişse hayattayken Hı -hı. E, tabii vasiyette oruç için e, bir de yemin için bunlar geçerli olacak. Üçte birini aşmamak kaydıyla. Namazda da turca ifadesi kullanılıyor. Umurlu Nurul olabilir. Hı -hı. Ama yine de üçte birini aşmamak. Evet. Ama varisleri ya bu babamızdır, anamızdır. Biz kendi hakkımızdan feragat ediyoruz. Bunun hepsini vasiyet etmese de yapıyoruz derlerse bu güzel bir şeydir. Hı. Yani illa vasiyet citedilmesi gerekiyor. Değil. Ama tamam. böyle de olsa yani tamam artık biz rahatladık. Anamızın, babamızın bütün günahları temizlendi denir mi? Böyle bir şey. Hatta böyle bir itikada sahip olmak bile insanı yanlış itikada sevk edecektir. Allah muhafaza. E yani en basit olarak onun namına bir nevi tasattıkta bulunmuşuz. Onun namına hayır hasenatta bulunmuşuz olarak algılanabilir. Evet. Bu tip konular özellikle yani zaman geçtikçe böyle tekrar ediyoruz ki hocam. Tekrar geriye dönük İzlemekte bayağı bir sıkıntı yaşıyor evet. kardeşlerimiz veya büyüklerimiz. Ee, ben en azından araya bunları sıkıştırıyorum ki e, program esnasında canlı canlı izlenirken en azından e, o konuya da hakim olsunlar, unutmasınlar diye. Ve evet. e, kafalarında bir acaba oluyorsun, o konu araştırılsın. Tekrardan araştırılsın. Evet. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetini ediyoruz hocam. Son olarak dua bağımına neler söylersin? Aslında son sualde de işlediğimiz üzere yani Rabbim... E, Bizden sonra bize ne yapılır şeklinde düşünmeden daha ziyade ahirete hazırlıklı gidebilmeyi cümlemize nasip etsin. Yani güvenerek değil de kendimiz Mevla'nın huzuruyla giderken amellerimizle, yaptığımız iyiliklerimizle tabi onlara da güvenmeksizin bu da önemli. Bu şekilde gidebilmeyi nasip etsin. Çünkü Bizim efendim, yaptıklarımız biz, mı yoksa allah Teala'nın de... bize ikramıdır ki, şüphesiz. Tamam. Ee, ama burada şunu bilmemiz gerekir, ee, hadis-i şerifte de efa, Efendimiz ifade ediyor ya, insan e, kabir başına giderken üç şey onunla beraber gider, malı onunla beraber hmm. gider, ailesi, eşi, dostu, akrabaları onunla beraber gider. Ki günümüzde maalesef e, bu virüs davasında bunların bile bir çoğu gidemiyor. Bu da ayrı bir bela, ayrı bir musibet, ya. ayrı bir felaket. Bir de ameli onunla beraber gider. Ama ne zamanki toprağa gömülür, üzerine toprak atılmaya başlanır, artık yavaş yavaş ailesi onu terk eder, malı da onu terk eder ama orada bir şey kalır. Kalan şey nedir? Amel. İşte Rabbim orada yanımızda kalacak olan o amelimizi bize yoldaş eylesin inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. hocam Çok teşekkür olsun. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı İlmi TV adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar dileğiyle hepiniz mevla olun. Manetun. Hoşçakalın efendim.